Bismillahirrahmanirrahim Mesbuk hakkındaki meseleler Mesbuk bir rekat kılındıktan sonra imama uyan kimsedir ki son oturuşta dahi imama uymuş olsa yine mesbuk sayılır. Mesbuk hakkında aşağıdaki meseleler ortaya çıkar. Mesbuk kaza edeceği rekatlarda tek başına namaz kılan gibidir. Örneğin bir kimse sabah namazının ikinci rekatında imama uyacak olsa mesbuk olmuş olur. Aldığı tekbirden sonrası söküt eder, İmamla beraber son oturuşta yalnız tahiyyatı okur. İmam selam verince kendisi ayağa kalkar ve imam ile kılmamış olduğu ilk rekatı kılmaya başlar. Sübhaneke ve Euzu Besmele'den sonra Fatiha suresi ile bir miktar daha Kur'an-ı Kerim okur. Bilindiği şekilde rükû ve secdelere gider. Ondan sonra oturup tahiyyatı, salavatları ve Rabbena Atina'yı okuyarak selam verir. Akşam namazının ikinci rekatında imama uyan kimse de birinci rekat hakkında bu şekilde hareket eder. Mesbuk akşam namazının son rekatında imama uysa Sübhaneke okur ve imamla beraber o rekatı kılarak teşehhde oturur. İmam selam verdikten sonra kalkar. Sübhaneke, evzu besmele, Fatiha ve bir miktar daha Kur'an-ı Kerim okur. Rükû ve secdelerden sonra oturur ve yalnız tahiyyatı okur. Sonra Allahu ekber diyerek ayağa kalkar. Yalnız Besmele ile ve bir miktar daha Kur'an-ı Kerim okuyarak rükû ve secdeleri yapar. Sonra son oturuş yaparak selam ile namazdan çıkar. Bu halde üç defa teşehvüde oturmuş olur. Bununla beraber Mesbuk, ikinci rekatın sonunda yanılarak teşehvüde oturmayacak olsa sehiv secdesi yapması gerekmez. Çünkü bu rekat bir yönden birinci rekat yerindedir. Mesbuk dört rekatlı namazlardan birinin dördüncü rekatında imama uysa İmam ile teşebbüde oturduktan sonra kalkar. Sübhaneke, eûz Besmele ve Fatiha ile bir miktar Kur'an okur. Rükû ve secdelerden sonra oturur. Yalnız tahiyyatı okur. Ondan sonra kalkar, Besmele ile Fatiha'yı ve bir miktar daha Kur'an ayetlerini okur. Sonra rükû ve secdelere varır, oturmaksızın kalkar. Yalnız Besmele ve Fatiha ile bir rekat daha kılarak son oturuşu yapar. Tahiyyatı, salavatları ve Rabbini atinaya okuyup selam vererek namazını tamamlar. Mesbuk, dört rekattır namazların üçüncü rekatından başlayarak imama uysa, imamla beraber son oturuşta yalnız tahiyyatı okur. İmam selam verdikten sonra kalkar, Sübhaneke, Eûzü Besmele, Fatiha ve bir miktar daha Kur'an okur. Rükû ve secdelere varır, sonra kalkar yalnız Besmele ve Fatiha'yı okur. Biraz daha Kur'an-ı Kerim okur, yine rükû ve secdelere gider. Tecehüde oturur, tahiyyatı, salavatları ve Rabb'in ayetine okuyarak selamla namazını tamamlar. Mesbuk dört tekattı namazların ikinci rekatında imama uyacak olsa üç tekatlı imam bakılmış olur. Tecehüden sonra imam selam verince ayağa kalkar. Sübhaneke'yi, Ehuz-u Besmele'yi, Fatihayı ve ekleyeceği ayetleri okur. Rükû ve secdelere varıp son oturuşu yapar. Selam verip namazını tamamlar. İmam rükûdayken imama uyan kimse, o ait olan rekata yetişmiş olur. Fakat imamı secde halinde bulan kimse hemen secdeye varırsa da o secdenin rekatına yetişmiş olmaz. Bunun için o rekatı yukarıda anlatıldığı şekilde kaza etmesi gerekir. Mesbuk, imam selam verdikten sonra Allahu Ekber diyerek ayağa kalkar ve noksan kalmış olan rekatları tamamlar. İmam selam vermeden mesbukun kalkıp noksan kalan rekatları kılmaya başlaması uygun değildir. Ancak namaz vaktinin çıkmak üzere olması ve insanların önünden geçme durumu olması gibi özürler sebebiyle selamından evvel kalkar. Bununla beraber imam henüz selam ile namazdan çıkmamış olunca mesbukun teşehhüt miktarı oturması lazım gelir. Bundan önce kalkması caiz değildir. İmam teşehhüdü tamamlamadan mesbukun kalkıp Kur'an okuması muteber değildir. Onun için mesbuk birinci ve ikinci rekâtı kaza için ayağa kalkar da imamın teşehhüdü bitirişinden sonra namaz caiz olacak kadar Kur'an okursa namazı caiz olur. Fakat namaz caiz olmayacak kadar az okumuş olursa namazı sahih olmaz. Mesbukun kaza edeceği rekatlarda başkasına uyması ve başkasının da bu halde mesbuk olmaması caiz değildir. Mesbuk burada yalnız başına sayılmaz. Lakin bir mesbuk ne kadar rekat kaza edeceğini unutup kendisiyle beraber mesbuk bulunan kimsenin ne kadar rekat kaza edeceğini yalnız göz önünde bulundursa bununla namazı bozulmaz. Mesbuk namazını yeniden kılmak niyetiyle bir tekbir alacak olsa Önceki tekbiriyle başlamış olduğu namazı bozmuş olur. Tek başına namaz kılan kimse böyle değildir. Başka bir namaz kılmaya niyet etmedikçe aynı namaza yeniden başlamak niyetiyle alacağı tekbir bu namazı bozmaz. Çünkü her iki namaz tek başına namaz kılan için birbirinin aynıdır. Mesbuk ise bir yönden tek başına namaz kılan gibidir. Bir yönden de imama uyduğundan onun için aynı namaz değildir. Mesbuk, imam Azam'a göre kurban bayramında teşrik tekbirlerini imamla beraber alır. Sonra ayağa kalkıp geri kalan rekatları tamamlar. Halbuki imam ı Azam'a göre tek başına namaz kılan kimse bu tekbirleri getirmek zorunda değildir. Bunun için mesbuk burada tek başına namaz kılan gibi değil, muktedi yani imamı uyan yerindedir. Mesbuk ayağa kalkması sayı olacak bir zamanda ayağa kalkıp da imam henüz selam vermeden mesbuk namazını bitirerek selamda imam uyuşsa namazı bozulmuş olmaz. İmam daha selam vermeler mesbuk tahiyyatı okuyup bitirmiş olsa bir görüşe göre şehadet sözünü tekrarlar, bir görüşe göre de susar. Burada sahih olan mesbukul tahiyyatı yavaş yavaş okumasıdır. Birinci oturuşta imamdan evvel teşehhüdü bitirmiş olan bir muktedide susar. Teşehhütte bulunmaz. Mesbuk cehren yani aşikare okunan namazlarda imama uyunca sübhanekeyi okumaz, geri kalan nekatları kazaya kalkınca okur. Sahih olan budur. Buna yukarıda işaret edilmiştir. İmam yanılarak beşinci rekata kalkınca mesbuk da ona uyarak kalsa bakılır. Eğer imam dördüncü rekatta oturmuş ise mesbukun namazı bu kalkışıyla bozulmuş olur. Lakin imam dördüncü rekatta oturmamış ise beşinci rekatta secdeye varmadıkça mesbukun namazı bozulmaz. Bir mesbuk lahık da olabilir. Şöyle ki imama sonradan uyan kimse uykuyu abdesti bozan bir sebepler hükümlerden veya rekatlardan birkaçını imam ile kılmayıp kaçırsa... Hem mesbuk olur hem de lahık olmuş olur. Bu durumda önce kaçırdıklarını kıraatlı olarak kaza eder, sonra mümkün ise geri kalan namazda imama uyar. Daha sonra da imama uymadan evvelki rekatları kıraatla yani Kur'an okuyarak kaza eder. Önce bunları kaza edin. ondan sonra namaz arasında kaçırmış olduğu rükunları veya rekatları kaza etmesi de caizdir. Fakat bunu yapmakla meşhur sırayı gözetmemiş olacağından günahkar olur. Seyir yani yanılma secdeleriyle ilgili meseleler. Seyir secdeleri bir namazın vaciplerinden birini yanılarak terk etmekten veya geciktirmekten dolayı o namazın sonunda yapılması gereken iki secde ile teşebbühten salavat ve duaları okumaktan ibarettir. Şöyle yapılır. Son oturuşta yalnız tahiyyat okunduktan sonra iki tarafa selam verir. Ondan sonra Allahu Ekber denilerek secdeye varlık üç kez Sübhane Rabbiyel A'la okunur. Ondan sonra Allahu Ekber denilerek kalkılır. Bir tesbih miktarı duraklamadan sonra tekrar Allahu Ekber deyip ikinci secdeye varılır. Yine üç kez Sübhane Rabbiyel A'la okunduktan sonra Allahu Ekber denilerek kalkılır ve oturulur. Tahiyyat ve salavatlarla Rabbena Atina okunup önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilir. Yalnız sağ tarafa selam verdikten sonra seyir secdelerinin yapılması daha faziletlidir. İhtiyata uygundur. Bundan dolayı cemaatle kılınan namazlarda cemaatin yanlışlıkla dağılmaması için yalnız sağ tarafa selam verdikten sonra seyir secdesi yapılması tercih edilmiştir. Seyir secdeleri vaciptir. Bilindiği gibi gerek farz, gerek vacip veya sünnet olan herhangi bir namazın kıraat, rükû ve sucuk gibi farzları ve Fatiha sure ilavesi, sırayı gözetme gibi vacipleri, kaidelerde yani oturuşlarda salavatları okumak gibi sünnetleri vardır. Bunun için bunları gözetmek gerekir ki namaz tam olarak kılınmış ola. O halde farz olsun, olmasın herhangi bir namazda bir farzın kasten veya sehven terk edilmesi o namazın yeniden kılınmasını gerektirir. Böyle büyük bir noksanı gidermek için seyir secdeleri yeterli değildir. Bir vacibin kasten terki veya geciktirilmesi bir günahtır Bundan dolayı seyir secdeleri gerekmez, böyle bir namazı iade etmek uygundur. Bir vacibin sehben terk edilmesi veya geciktirilmesi sehir secdelerini gerektirir. Bu şekilde o noksan düzeltilmiş olur. Bir sünnetin kasten veya sehben terk edilmesi sehir secdelerini gerektirmez. Fakat kasten terk edilmesi bir kusurdur. Sevap ve faziletten mahrum olmaya gerektirir. Malikilere göre sehir secdeleri sünnettir, şafilere göre de sünnettir. Ancak imam sehir secdelerini yaparsa cemaatin imama uyması vaciptir. Hanbelilere göre seyir secdeleri bazen vacip, bazen sünnet ve bazen de mübah olur. Namazın terk edilen bir sünnetinden dolayı yapılacak seyir secdelerinin mübah olması gibi. İmam Şafii ve İmam Ahmet'e göre iki tarafa selam vermeden evvel yapılır. İmam Malik'e göre seyir yani yanılma bir ziyade sebebiyle ise seyir secdeleri selamdan sonra yapılır. Eğer bir noksan veya bir noksan ile ziyade sebebiyle ise selamdan evvel yapılır. ...bu bir hazilet meselesidir... ...yoksa hepsi de caizdir. Bir namazın tam bir rübünü... ...bir farzını öne almak veya sonraya bırakmak... ...sehir secdelerini gerektirir. Çünkü bu öne almak ve sonraya bırakma işi... ...vacibi terk etmekten sayılır. Kıyamda Sübhaneke'den sonra... ...henüz kıraat yapmadan rübüye varıp... ...ondan sonra hatırlanarak kıyama dönmekle... ...farz olan kıraatın yerine getirilmesi... ...buna bir örnektir. Bu durumda önceki rübü geçerli olmaz... Kıraat'tan sonra yeni bir ruku yapılır. Böyle dönüp kıraat yapmadan ve ondan sonra rüküye varmadan kılınacak namaz bozulur. Çünkü böyle bir rekatta ruku gibi tekrarlanmayan rükünler arasında sıraya riayet edilmesi farzdır. Namazın rekatlarından birindeki iki secdeden biri yanılarak terk edilip ondan sonraki rekatın veya kaidenin sonunda otur hatırlansa bunun geciktirilmesinden dolayı namazı iade gerekmez. Hemen o secde kaza edilir. Eğer son iken hatırlansa bu secde yapılır ve ondan sonra bu oturuş kade yani iade edilir. Ondan sonra da secd secdeleri yapılır. Bu durumda son rekatta 5 secde ile 3 kade bulunmuş olur. Çünkü bir rekatta 2 secde vardır. Böyle tekrarlanan bir rübünün kısmen sonraya bırakılması farzı terk etmek sayılmadığından namazın iadesi gerektirilmez. Fakat bir rekattaki iki secdeden İkisi yanılarak öne alınsa, önce iki secde ve ondan sonra rükû yapılmış bulunsa, bu halde farz olan tertib riayet için tekrar rükû ve ondan sonra secdelere gidilir. Bu tekrar ve iadelerden dolayı da namazın sonunda seyir secdeleri yapılır. Herhangi bir namazın bir rükûnunu tekrar etmek seyir secdelerini gerektirir. Bir rekatta iki defa rükû veya üç defa secde yapılması gibi. Birinci ve ikinci rekatlarda Fatiha'nın tekrarlanarak okunması veya arka okunması veya rükû, secde ve teşebbü Kur'an okunması da böyledir. Fakat üçüncü ve dördüncü rekatlarda Fatiha'nın iki defa okunması veya bunlar da Fatiha ile beraber başka bir surenin de okunması yahut yalnız başka bir surenin okunması seyir secdelerini gerektirmez. Çünkü bu takdirde bir vacip terk edilmiş veya geciktirilmiş ve Kur'an'da meşru olan Yerin başkasında okunmuş olmaz. Ancak bu halde rekatlar önceki rekatlardan daha fazla uzatılmış ve cemaatide ağırlık vermiş olursa kerahatten korunmuş olmaz. Bir vacibi yanlarak terk etmek seyir sevdelerini gerektirir. Birinci oturuşu veya bitirdiği kunutu veya bayram namazlarında ziyade tekbirleri. yahut birinci ve ikinci oturuşlarda tahiyyatı okumak Okumayı terk etmek gibi. Vitr namazında rükudan sonra kunut duasının unutulduğu hatırlanmış olsa artık onu okumak için geri kıyama dönülmez. Rükudan sonra okunması da gerekmez. Çünkü yeri kaçırılmıştır. Rükü halinde hatırlandığı halde de okunması gerekmez. Sahih olan ibadet böyledir. Bununla beraber okunsun veya okunmasın her iki halde de seyir secdeleri gerekir. Kunut tekbirini unutup yapmamak. Bir görüşe göre seyir secdesi gerektirir. Bir görüşe göre de gerektirmez Bir vacibin yanılarak geciktirilmesi de seyir secdesini gerektirir. Birinci veya üçüncü rekattan sonra biraz oturulması, dördüncü rekattan sonra beşinci rekat için ayağa kalkılması, sabah namazının ikinci rekatından sonra üçüncü bir rekata ve akşam namazının üçüncü rekatından sonra dördüncü bir rekata kalkılması gibi. Birinci oturuşta yani kaydede teşevik miktardan fazla oturulup üçüncü rekata kalkmanın geciktirilmesi de böyledir. Bir vacibin vasfını değiştirmek seyir secdesini gerektirir. İmamın aşikari okunması gereken ayetleri gizlice okunması veya gizlice okunacak ayetleri aşikar okuması gibi. Bu okuma miktarı namaz sahih olacak kadar okumaktır. Fatiha suresinin ilk ayetlerini okumak bu kısımdandır. Bununla beraber kısa bir ayet okunması da imam ı göre bu hükümdenir. İki imamı göre ise bu hükümde değildir. Aşikar okumanın en az derecesi başkasının işleyeceği miktardır gizlice yani hafifen okumanın en aşağı derecesi de yalnız okuyan istecemdir. Gizli okunacak yerde Fatiha'nın çoğu yanlarak açıkâre okunuza geri kalan yine gizlice okunur. Aksine olarak açıkâre olarak okunacak ve bir namazda Fatiha'nın bir kısmı gizli okunup ondan sonra açıkâre okunacağı hatırlansa Fatiha yeni baştan açıkâre okunur. Böylece bir defakta da hem aşikari hem de gizli okunmak toplanmış olmaz. Fakat diğer bir görüşe göre Fatiha yeniden okunmaz. Yalnız geri kalan kısım aşikari okunur. Tek başına namaz kılanın aşikari veya gizli okumasından dolayı tercih edilen görüşe göre seyir secdesi gerekmez. Ancak öğle namazı gibi gizli okunacak yerde kasten aşikari okursa günah işlemiş olur. Tek başına namaz kılanın gündüzün kılacağı nafile namazlarda aşikari okuması mekruhtur. İmam sabah namazında Fatiha suresini sehven gizlice okuyup sonra hatırlasa ekleyeceği sureyi aşikare okur, Fatiha'yı iade etmez. Cemaat halinde aşikare Kur'an okunacak bir namaza başlamış olan ve Fatiha'yı gizli okumuş bulunan bir kimseye başkası gelip uysa, o kimse imam olmayı arzu ederse sureyi aşikare okur, arzu etmezse aşikare okuması gerekmez. Faz bir namazda ikinci rekattan sonra oturulmayıp da üçüncü rekata yanlara kalkmaya yeltinenin durumuna bakılır eğer kalkışa oturmaya yakın ise oturur. Seyir secdesi gerekmez. Fakat doğrulması kıyama yakın ise kalkar ve ondan sonra seyir secdelerini yapar. Çünkü bu durumda vacip olan birinci oturuş terk edilmiştir. Bununla beraber bir rivayete göre de namaz kılan henüz tam kıyama doğrulmamış ise oturuşa döner, vacibi terk etmez. İmam Tam doğrulup kalktıktan sonra kaideye dönerse namazı bozulur. Çünkü bu takdirde farz olan kıyam bozulmuş ve namazın sırası büsbütün değiştirilmiş olur. Diğer bir görüşe göre bu durumda namazı bozulmaz. Kendisi günah işlemiş olur ve seyir secdeleri gerekir. Sünnet namazlarda ikinci rekatın arasında arkasında oturulup da tahiyyat okunmadığı üçüncü rekatta hatırlanırsa bakılır. Eğer bu üçüncü rekat daha secde ile bağlanmamış ise oturmaya dönülür. Eğer secde ile bağlanmışsa dönülmez. Diğer bir görüşe göre secde ile bağlansın veya bağlanmasın artık oturmaya dönülmez. Her iki durumda da seyir secdeleri yapmak gerekir. Dört rekatlı farzlarda ikinci oturuş yapılmaksızın beşinci rekata kalkılacak olsa henüz beşinci rekat için secde edilmedikçe oturuşa dönülür. Teşebbühten sonra selam verip seyir sevdeleri yapılır çünkü farz olan son oturuş geciktirilmiştir. Bu geciktirme ise vacibi tek sayılır. Fakat 5. rekat için secde yapılmış olursa bu namaz nafileye dönmüş olur. Artık buna bir rekat daha ilave edilir ve tam 6 rekatlı bir nafile namaz kılınmış olur. Sahil olan görüşe göre bu durumda seyir secdesi gerekmez. Bu mesele İmam-ı Azam ile İmam Ebu Yusuf'a göredir. İmam Muhammed'e göre 5. rekatın secdesinden baş kaldırılınca namaz tamamen batıl olmuş olur. Dört rekatlı bir namazın son oturuşunda selam vermeden yanılarak ayağa kalkılsa, hemen oturuşa dönüp selam verilir ve seyir secdesi yapılır. Fakat beşinci rekat için secdeye varılmış olunca buna bir rekat daha ilave edilir. Böyle durumda önceki dört tamamlanmış ile farz tamamlanmış olur. Diğer iki rekattan afile sayılır. İstihsam olarak da seyir secdeleri yapılır. Akşam namazında ikinci oturuştan sonra, bir rekata sabah namazında da oturuştan sonra bir üçüncü rekata kalkınması da bu hükümdedir. Onun için bunlara eklenen ikişer rekata da ikişer rekattan hafif olmuş olur. Bu hareketler kasıtlı olarak yapılmadığı için mekruz sayılmaz tercih edilen görüş budur. 4 veya 3 rekatlı farz ve vitin namazlarında birinci oturuştan sonra yanılarak Allah'ın salli ala Muhammedin ve ala Muhammed denilmesi, İmam-ı Azam'dan bir rivayete, de, rivayete göre de bu teşebbühten sonra bir harf bile ziyade edilmesi seyir secdelerini gerektirir. Fakat son oturuşlarda teşebbühten sonra Kur'an okunması, dua edilmesi ise seyir secdelerini gerektirmez. Çünkü bu oturuş dua ve hantiyeridir. Kur'an ise hem duayı hem de hamdi kendisine toplar. Namazda zikirlerin, duaların ve teşehhüdün aşikare okunması da seyir secdelerini gerektirmez. Farz namazların son üçüncü ve dördüncü rekatlarında kasten susarak Fatiha veya diğer bir sure Okunmaması bir hatadır fakat seyir secdelerini gerektirmez. Yanılarak sükut edildi Fatiha veya başka bir sure okunmaması seyir secdelerini gerektirir. İmam Ebu Yusuf'a göre her iki halde de seyir secdelerini yapmak gerekir. Namaz içinde bir rükun yerine getirilecek kadar düşünceye dalınsa, başlangıçken iftira tekbirini aldın mı almadım mı diye o kadar düşünülse de sonra tekbir alındığı hatırlansa veya alınmamış olmaz sanılarak tekrar bir tekbirde alınsa seyir secdesi gerekir. Namaz içinde bir rükün yerine getirilecek kadar düşünceye de oraya orayı okuduk, yine üç rekat mı? Ee, namaz içinde bir rükün yerine getirilecek kadar düşünceye de alınsa, iftidar tekbirini aldın mı, almadın mı diye o kadar düşünülse de, sonra tekbir alınca hatırlansa veya alınmamış olmaz sanılarak, tekrar bir tekbir daha alınsa seyir seyzesi gerekir, dedik. Yine üç rekat mı, dört rekat mı kıldığında şüphelenip durursa, veya Fatihah okunduktan sonra hangi surenin okunacağı üzerinde düşünülse yine seyir secdeleri gerekir. Çünkü bu durumlarda vacip geciktirilmiş olur. Bir rüknü veya bir vacibi yerine getirirken meydana gelecek bir dalgınlık veya bir düşüncede ise seyir secdelerini gerektirmez. Tam bir kalp huzuru ile namaz kılmak öyle herkesin nasip olacak bir fazilet değildir. Bir kimse kıldığı bir namazın rekatlarından şüphelense bakılır. Eğer bu şüphe kendisini ömründe ilk kez olmuşsa o namazı yeniden kılar fakat birkaç defa olmuşsa araştırır ve kanaatine göre hüküm verir. Namazı yeniden kılması icap etmez. Araştırmada kalbin şahitliği yeterlidir. Örneğin sabah namazını kılarken bir rekat mı kıldım iki rekat mı diye şüphelenip de bir rekat kılmış olduğuna kalbin hüküm verirse ihtiyaten buna bir rekat daha ilave eder. Bu ustaki telettütlerden dolayı da seyir secdeleri yapar. Aksine olarak iki rekat kılmış olduğuna hüküm verdiği takdirde oturur. Teşehürtten ve selamdan sonra seyir sevdelerini yapar. Hiçbirine karar veremediği takdirde de az olanı esas alır. Çünkü az olan da kesinlik vardır. Bu durumda bir rekat daha kılar. Ancak bu takdede şüphelendiği rekatın sonunda oturur. Ondan sonra kalkıp o bir rekatı kılar. Çünkü önce iki rekat kılmış olması ihtimali vardır. Bu takdirde de namazın sonunda seyir secdelerini yapar. Dört rekatlı bir namaza başlamış olan kimse kıldığı rekatın birinci rekatına ikinci mı rekatın olduğundan şüphe edip bir tarafı seçemezse kendisini bir rekat kılmış sayar ve her bir rekatın sonunda ihtiyat olarak bir kere teşehüt miktarı oturur. Bu şekilde dört defa kaide yapmış olur. Çünkü birinci sayıdan rekatın ikinci ve üçüncü sayıdan rekatın dördüncü rekat olması ihtimali vardır. Bir kimse kıldığı namazın, kıldığı rekatın ikinci rekatın, üçüncü mı olduğunda şüphelense, sahih olan görüşe göre bu rekatın sonunda oturmaz. Bir tarafı tercih edemezse, bunu ikinci rekat sayar, geri kalan rekatlarda tamamlar. Akşam namazı ile vitir namazı da, bu hükmün dışındadır. Bu şüphelenme, bu namazlardan birinde olsa oturmak gerekir. Çünkü şüphelenilen rekatın, üçüncü rekat olması muhtemeldir. Bu halde teşebbütten, sonra bir rekat daha ilave edilir. Çünkü, şüphelenmen rekatının ikinci rekat olması da mümkündür. Bunların sonunda da seyir secdeleri yapılır. Dört rekatta namazlarda kılınan rekatın dördüncü 5 beşinci mı olduğunda ve sabah namazında kılınan rekatın ikinci 3 üçüncü mı olduğunda akşam ile bitir namazlarında da kılınan rekatın üçüncü rekatın dördüncü mı olduğunda şüpheye düşülse sonunda oturulur ve teşebbüten sonra kalkılıp bir, bir rekat daha kılınır. Çünkü bu rekatların üçüncü ve çünkü dördüncü veya beşinci vekat olması muhtemeldir. O halde ilave eden birer ile fazla olan miktar nasili olmuş olur. Sonunda da seyir secdeleri yapılır. Bu şüphe ile kıyam veya ruku veya rukudan kıyanma geçiş halinde olduğuna göredir. İlk secde yapıldıktan sonra şüphelenme olursa, İttifakla namaz batıl olur. Çünkü şüphe edilen dekatın ziyade olup son oturuşun terk edilmiş bulunması muhtemeldir. İlk secde halinde şüphe olursa yalnız İmam Muhammed'e göre namaz batıl olur. Namazda Fatiha'dan önce başka bir sure ile bir harf olarak dahi yanlarak okunsa yade edilerek önce Fatiha sonra da o sure okunur. Namazın sonunda da seyir secdeleri yapılır. Bu sırada işinde yapılan noksan hükû halinde bile hatırlansa kıyama dönülerek iadesi gerekir. Böyle bir yanılma çok olmaz. Onun için bunun az, az miktarı da bağışlanamaz. Fakat bir namazda okunan bir surenin altında bulunan sure okunmak istenir, istenirken üstündeki sure okunsa bundan dolayı seyir secdeleri gerekmez. Bir kimse namazda Fatiha okuyup okumadığında şüphe etse bakılır. Eğer henüz başka sure okunmamışsa Fatiha okur fakat başka sure okunmuş ise artık Fatiha'yı okunmaz. Çünkü surenin Fatiha'dan sonra okunması meydandadır. Bununla beraber namaz kılanın bir görüşü varsa ona göre hareket eder. Bir kimse ilk rekatlarda birer sure okuyup da Fatiha'yı okumamış bulunduğunu secdeye vardıktan sonra hatırlarsa son rekatlarda Fatiha'yı iade etmez. Çünkü son rekatlarda zaten Fatiha okunacaktır. Bir rekatta iki Fatiha okunması ise meşru değildir. Yalnız Hasan İbn-i göre son rekatlarda Fatiha kaza edilir. Dört veya üç rekatlı farz namazlarının ilk iki rekatında Fatiha'dan sonra birer sure veya bir miktar ayet eklenmemiş olsa, bu sure veya ayetler üçüncü ve dördüncü rekatlarda Fatiha'dan sonra ilave edilirse, bu namaz cemaatle kılınan bir akşam veya yatsı namazı ise, üçüncü ve dördüncü rekatlarda hem Fatiha hem de ilave edilecek. Sure ağaçkari olarak okunur. Çünkü bir kıyamda olan kıraat birdir. Bunun bir kısmı gizli olarak, bir kısmı da olarak okunamaz. Yalnız surenin ağaçkari okunacağını söyleyenler de vardır. İmam Ebu Yusuf'a göre ikisi de gizlice okunur. Çünkü son rekatlarda gizlice okumak sünnettir. İmam Ebu Yusuf'tan gelen bir rivayete göre de artık son rekatlarda bu sure okunmaz. Çünkü bunun yeri geçmiştir. Bununla beraber her halde de seyir secdeleri yapılır. İmamın yanılması kendi hakkında asaleten ve cemaat hakkında da uymuş olma bakımından seyir secdelerini gerektirir. Fakat imama uyan cemaatten birinin yanılmasıyla ne kendisine ne de imama seyir secdesi yapmak gerekmez. Seyir secdelerini yapmakta olan bir imama uymak sahiptir. Gerek seyir secdelerinin herhangi birinde ve gerek teşehrüdünde olsun eşittir. Seyir secdelerinin ikincisinde imama uyan kimseye, birinci secdeyi ve teşehrüdünde uyan her iki secdeyi kaza etmek gerekmez. Mesbuk imamla beraber seyir secdelerini yapar, imamın yanılması mesbukun imama uyum uyumasından önce de olsa hüküm aynıdır. Çünkü mesbuk imama bağlıdır. İmam teşebbühteyken daha selam vermeden önce mesbuk kalkarak kıraat veya rüküda bulunduktan sonra imam selam verip sevir secdelerine varacak olsa mesbuk da hemen bu secdelere uyar ve evvelce yaptığı kıraatla rükü aradan çıkar. Bunları sonradan kalkıp tekrar yerine getirir. Bununla beraber mesbuk bu secdelerde imama uymasa namazı bozulmaz. Namazı bitirince bu sevir secdelerini kendi başına yapar. Yine mesbuk ee, secdeye vardıktan sonra imam seyir secdelerini yapacak olsa imamına uymaz, namazını bitirir ve sonra seyir secdelerini yapar. Eğer bu durumda imama uyacak olursa namazı bozulur. İmam selam verdikten sonra 90 kalan rekatlarını tamamlamak için ayağa kalkan bir mesbuk bu rekatlarda yanılmış olsa seyir secdelerini yapması gerekir. Önceden imamla beraber seyir secdeler yapılmış olsa bile bu hüküm değişmez. Çünkü Mesbuk 90 kalan nikatları tamamlarken tek başına namaz kılan gibidir. Mesbuk imamla beraber yanarak selam verse ona sevü sevzelerini yapmak gerekmez. Fakat imamın selamından sonra selam verecek olsa sevü sevzesini gerektirir. Çünkü birinci halde henüz muktedi, ikinci halde ise münferit yani yalnız başına namaz kalan olmuştur. Muktediye kendi yanılmasından dolayı sevü sevzesi lazım gelmez. Bir namazda yanılmaların birkaç tane olması ile seyir secdelerinin o kadar yapılması gerekmez. Bir defa bunlar için seyir secdelerini yapmak yeterlidir. Onun için bir kimse bir namaz içinde iki veya üç defa yanılsa bunlar için o namazın sonunda yalnız bir defa, bir defa seyir secdelerini yapmak kafidir. Seyir secdelerindeki bir yanılma da başka seyir secdelerini gerektirmez. Seyir secdeleri kasten veya yanılarak terk edilse namazı ayrı bir mahalle olmadıkça, yine bunlar yapılır. Fakat teşebbühten sonra gülmek, konuşmak gibi namazla ayrı bir durum meydana gelirse veya kerahat gibi bir vakit girerse seyir secdeler düşer. Sabah namazında selamın arkasından güneşin doğması veya ikindi namazda yine selamın arkasından güneşin, güneşin selamdan sonra güneşin sarayla kamaştırıcılığının değişmesi gibi. Bir imam seyir secdesini terk edecek olsa Cemaati terk eder. Cuma ve bayram namazlarında da fazla kalabalıktan dolayı bir karışıklan meydan vermemek için bu seyir secdeleri terk edilir. Seyir secdesindeki iki secde ile tahiyyat ve selam vadittir. Tahiyyattan sonra salavat ve dua okunması, bu secdelerdeki tekbirler, secde halindeki tesbihler ve iki secde arasındaki oturuş sünnettir. Bir kimse namazını tam olarak kılacağını kesinlikle bildiği halde, sözüne inanılır bir adam ona eksik kıldığını haber verse... Bunun sözünü kabul etmez. Fakat iki güvenilir adam, adamın haber vermesine uyulur. Çünkü böyle bir haber, yani iki kişinin doğruluğuyla gerçekleşen bir haldir. Böyle bir haber çok yerlerde geçerli ve bağlayıcıdır. İmam ve cemaat ihtilaf ettikleri haktırda, imamın bilgisi varsa cemaatin sözüyle hareket etmez kesinliği, yoksa cemaatin sözünü kabul eder.